Kıymetli kardeşim, öleceğin gün için telaşlanma. Onca değer verdiğin bedeninin başına neler gelecek diye kaygılanma. Ne olacak, nasıl olacak diye hiç üzülme. Çünkü, Müslüman kardeşlerin senin için gerekenleri yapacaklar. Elbiselerini bedeninden çıkaracaklar. Bedenini yıkayıp, Gusledecekler. Yeni elbisen olan kefeni bedenine giydirecekler, evinden dışarı çıkaracaklar ve yeni evine kabre götürecekler. Cenaze merasimin için birçokları işlerini bırakıp gelecekler, özel eşyalarını toplayacaklar. Elbiselerin, çanta ve ayakkabıların ne varsa hepsini seçip ayıracaklar. Muvaffak olurlarsa onları sadaka olarak fakirlere dağıtacaklar. Emin ol. Sen öldükten sonra kimse işini gücünü bırakıp senin hasretini çekmeyecek. İşler ve ticaret kaldığı yerden devam edecek. Senin görevin bir başkasına devredilecek. Malın ve servetin bölüşülecek. Mirasçıların hepsine sahiplenecek. Sen ise kazandığın o malların hepsinden tek tek hesaba çekileceksin. Öldükten sonra senden alınacak ilk şey adındır. O nedenle... Öldüğünde sana cenaze derler. Kimse seni isminle çağırmaz. Sana namaz kılmak için geldiklerinde adını sormaz. Cenaze nerede diye sorarlar. Omuzlarında taşıdıklarında ve defnettikleri zamanda da adını söylemez. Cenazeyi tutun derler. O oh! hal. ...dikkatli ol... ...soy, nesep... ...milliyet, para ve makam... ...seni aldatmasın... ...bu dünya... ...ne kadar değersiz... ...karşılaşacaklarımız ise... ...ne kadar da büyük... ...ve korkunç... ...öldükten sonra senin için... ...üç tür üzüntü olur... ...seni... Biraz tanıyanlar yazık derler. Seni daha fazla tanıyan dost ve arkadaşların... ...birkaç saat veya en fazla birkaç gün üzülür. Sonra da şakalarına ve gülüşlerine devam ederler. Yokluğunu ve ayrılık acısını derinden hisseden ailen ise... Birkaç hafta, birkaç ay veya en fazla bir yıl üzüntünü yaşarlar. Sonra da seni kendi hatıralar arşivine atarlar. İşte bu şekilde senin halk arasındaki öykün son bulur. Ve güzelliğin, sağlığın, çocukların... Evin, eşin, malın ve mülkün ne varsa hepsi elinden çıkar ve gerçek öykün başlar. Yani ahiret hayatı. Peki ölüm için, kabir için, ahiret için ne kadar hazırız? Bu üzerinde durmamız ve çokça düşünmemiz gereken bir gerçektir Allah'ım. Bizleri affet, kabir ve cehennem azabından koru. Çıkacağımız bu yolculukta bizlere yardım et Allah'ım.